Fizilalil Kur'an Tefsiri, Yazan, Seyyid Kutup, Bakara Suresi 15. Bölüm Ancak belki Yüce Allah kötü talihli insanlığı hidayete erdirir diye bu gerçeğe işaret etmekten başka elimizden bir şey gelmiyor, kalpler rahmanın parmaklarından iki parmağının arasındadır ve hidayetle Allah'ın hidayetidir. Yüce Allah'ın faizi hayatından silmiş, küfür ve günahı atmış, hayatını iman, salih amel, kulluk ve zekat esasları üzerine bina etmiş Müslüman cemaate vadettiği huzur ve güvenin gölgesinde, evet iman edenlere bu huzur ve güven gölgesinde hayatlarından iğrenç ve pis faiz düzenini atmaları için son bir çağrı yapılmakta, aksi takdirde bunun Allah ve Resulü tarafından ilan edilmiş, durdurulması, yavrucu, Savaşlatılması ve geciktirilmesi imkansız savaş olacağı bildirilmektedir. 278 ay müminler! Allah'tan korkun ve eğer mümin iseniz henüz elinize geçmemiş faizi almaktan vazgeçin. 279 Eğer böyle yapmazsanız Allah ve Resulü tarafından açılmış bir savaşla karşı karşıya olduğunuzu bilin, eğer faizciliğe tevbe ederseniz ana sermaye sizin olur, böylece ne haksızlık etmiş ve ne de haksızlığa uğramış olursunuz. Ayeti kerime iman edenlerin imanını faizden kalanı bırakma şartına bağlıyor. Yoksa onlar Allah'tan korkup faizin kalan kısmından vazgeçmedikçe iman etmiş sayılmazlar. Mümin olduklarını ilan etmiş olsalar da, çünkü iman Allah'ın emrettiğine itaat, bağlanma ve uyma olmadıkça gerçekleşmez. Kur'an ayeti bu konuda insanları şüphe içinde bırakmadığı gibi Allah'ın şeriatına itaat edip hoşnut olmadı hayatında uygulamadıkça ve hayati işlemlerinde hükmüne uymadıkça kimsenin iman kelimesinin arkasına sığınmasına müsaade etmez, dinde inanç ile uygulamanın arasını ayıranlar, iman iddiasında bulunup dilleriyle bunu duyursalar ve hatta diğer ibadetleri yerine getirseler de mümin değildirler. Ey müminler Allah'tan korkun, henüz geçmemiş faizi almaktan vazgeçin, eğer mümin iseniz. Daha önce aldıkları faiz, kendilerine bırakılıyor, geri alınması söz konusu değildir, içinde faiz vardır diye mallarının tümüne ya da bir kısmına da el konulmuyor. Çünkü nasıl olmadan, haram kılma olmaz, hüküm de yasasız olmaz, yasa ise meydana geldikten sonra uygulanır ve etkileri görülür, geçmişte olanlar ise Allah'a kalmıştır, kanunların hükmüne değil, böylece İslam, hükmünü daha önce olanları kapsamayacak, şekilde koymakla, büyük ekonomik ve toplumsal sarsıntılar meydana getirmekten sakınmıştır. Çünkü şeriat, bu konuyu ele almıştı. Bunun nedeni, İslam şeriatının, insan hayatının pratiğini karşılamak, yürütmek, temizlemek ve birlikte gelişip yücelmek için konulmasıdır. Bu arada, mümin sayılmalarını bu hükmün inmesinden ve öğrenmelerinden itibaren kabul edip hayatlarında uygulamalarına bağlamakta, beraberin, kalplerinde Allah'tan korkma duygusunu harekete geçirmektedir. Bu duyguyu İslam şeriatının uygulanması için bir dayanak ve yasal güvencelerin ötesinde ruhların derinliklerinde gizli bir güvence kılmıştır. Çünkü İslam'ın, dış kontrole dayanan. İnsan yapısı yasalarda bulunmayan, yasaların uygulanmasını sağlayan güvenceleri vardır, güç sahibi Allah'ın takvasından bir bekçi vicdanlarında yer etmedikçe dış kontrolü atlatmaktan kolay ne vardır? Bu teşvik aşamasıydı, hemen yanında da korkutma aşaması yer almaktadır, kalpleri titreten korkutma. Eğer böyle yapmazsanız Allah ve Resulü tarafından açılmış bir savaşla karşı karşıya olduğunuzu bilin. Ne korkunç, Allah ve Resulünün ilan ettiği savaş, insanın kendisinin karşı karşıya kaldığı savaş, sonu belli, akıbeti kararlaştırılmış korkunç bir savaş, zayıf ve fani insan nerede, mahvedici, silip süpürücü, cebbar güç nerede? Resulullah, salat ve selam üzerine olsun, son dönemlerde nazil olmuş bu ayetlerin nüzulünden sonra Mekke'deki valisine, şayet faiz uygulamasından vazgeçmezlerse Ali Mugire ile savaşmasını emretmişti. Resulullah, Mekke'nin fethedildiği gün hutbesinde, başta Abbas'ın, Allah ondan razı olsun, olmak üzere İslam'ın ilk dönemlerinde borçluların omuzlarında taşıdıkları tüm cahiliye dönemi faizlerinin, kaldırılmasını emretmişti, bu şekilde, İslam toplumu olgunlaşıp temelleri yerleşince, ekonomik düzeninin temellerini bulaşıcı faiz temelinden ayırmasının zamanı gelmişti, Resulullah bu hutbesinde şöyle diyordu. Cahiliyedeki tüm faiz uygulamaları şu iki ayağımın altındadır, ilk kaldırdığım faiz de Abbas'ın kidir. Ancak, cahiliyede aldıkları fazlalıkları geri vermelerini emretmemişti Resulullah. İslami bir toplum oluştuğu zaman, Hazreti Ebu Bekir'in, La ilahe illallah Muhammedün Resulullah, şehadet cümlesini söyleyip namaz kıldıkları halde zekat vermekten kaçınanlara savaş açtığı gibi İslam devletinin halifesi de Müslüman olduklarını ilan etseler bile faiz düzeni temelinde ısrar edip Allah'ın emrine karşı gelenlere savaş açmak zorundadır. Çünkü, Allah'ın şeriatına uymaktan yüz çevirenler ve onu pratik hayatlarında uygulamayanlar Müslüman duman olamazlar Üstelik, Allah ve Resulü tarafından ilan edilmiş savaş, İslam toplumunun liderinin onlara karşı başlattığı kılıçla yapılan savaştan daha geneldir. Bu savaş en doğrusunu söyleyen Ulu Allah'ın dediği gibi ekonomik ve toplumsal düzenini faiz temeline dayandıran her topluma karşı ilan edilmiştir. Bu savaş, helak edici, mahvedici evrensel şekliyle ilan edilmiştir. Sinirlere ve kalplere karşı bir savaştır. Bereket ve bolluğa karşı bir savaştır, mutluluk ve güvene karşı bir savaştır, yüce Allah'ın, hayat düzenine ve metoduna isyan edenlerin bazısını bazısına musallat ettiği bir savaştır. Bu, atışma ve didişme savaşıdır, aldatma ve zulüm savaşıdır, sıkıntı ve korku savaşıdır. Son olarak uluslar, ordular ve ülkeler arasındaki silahlı savaştır. İğrenç faiz düzeninin sebep olduğu mahvedici, kasıp kavurucu bir savaştır. Uluslar arası faizci para babaları dolaylı ya da dolaysız yollardan bu savaşlara öncülük yapmaktadırlar, bu adamlar, tuzaklarını kurup içine şirketleri ve sanayi kurumlarını düşürürler. Ardından halkları ve hükümetleri düşürürler, böylece kurbanlarının başlarına çullanıp savaş çıkarırlar, ya da mallarının arkasına gizlenip hükümetleri ve ordularının gücüyle savaş çıkarırlar veya borçlarının faizlerini kapatmak için ağır vergiler ve yükümlülükler koyarlar, böylece emekçiler ve üreticiler arasında fakirlik ve kıtlık baş gösterir. Bunlar da kalplerini öldürücü propagandalara açar, sonuçta savaş patlar, en kolayı da şayet bunların hiçbirisi olmazsa psikolojik savaş, ahlakın bozulması, şehvet pazarlarının serbest bırakılması, beşeri varlığın temelden çökertilmesi ve en korkunç atom savaşlarının ulaşamayacağı yıkımı yapmaktır. Yüce Allah'ın faizle muamele edenlere karşı ilan ettiği bu savaş ateşi sürekli yanmaktadır. Yaş kuru demeden fabrikaların ürettiği maddi üretimin kabarıklığını gördükçe kazanıp ilerlediğini sanan gafil ve sapık insanlığın hayatında ne varsa yakmaktadır bu ateş. Oysa üretilen bu yığın yığın mallar temiz ve arı bir kaynaktan meydana gelseydi tüm insanlığı mutlu etmeye yetebilirdi. Ancak faiz denilen bu kirli kaynaktan doğduğu için insanlığın boğazını sıkan bir ağırlık ve mahveden bir felaket olmaktan öteye gitmemektedir, beri tarafta ise bu melun ağırlığın altında mahvolun insanlığın acılarını duymayan dünyanın faizci azınlığı durmaktadır. İslam ilk Müslüman cemaati çağırdığı gibi tüm insanlığı da temiz ve pak şeriat kaynağına çağırmakta ve günahtan, hatadan ve iğrenç hayat metodundan tevbe etmeye davet etmektedir. Eğer faizciliğe tevbe ederseniz ana sermaye sizin olur, böylece ne haksızlık etmiş ve ne de haksızlığa uğramış olursunuz. Bu, hatadan, cahiliye hatasından dönmektir ki cahiliye herhangi bir döneme ya da düzene bağlı değildir, ne zaman ve ne şekilde olursa olsun Allah'ın şeriatından ve onun hayat metodundan sapma söz konusu olduğu her durum cahiliyedir. Bu hatanın etkileri, bireylerin duygularında, ahlaklarında ve hayata ilişkin düşüncelerinde ortaya çıktığı gibi toplumsal hayatta ve genel ilişkilerinde de görülür, bu etkiler, beşe Geri hayatın her alanında, ekonomik gelişmesinde de görülür, faizcilerin propagandasına kananlar sadece onun ekonomik gelişme için en sağlam esas olduğunu zannetseler de. Sadece ana malın geri alınması ise, ne borç verenin ne de borçlunun zulme uğramadığı adil bir uygulamadır. Mal kazanmak için de daha başka temiz ve pak yollar vardır. Kişisel girişim bunlardan biridir. Kar zarar ortaklığına göre çalışan, sermaye vermek suretiyle ticaret yapmak, ortaklıklar kurmak ve piyasada hisseleri satışa sunan karın büyük kısmını kendine ayıran kurucu senetler olmaksızın şirketler yolculuk yoluyla da helal kazanç sağlanabilir, parayı dolaylı ya da dolaysız şirketler, sanayi kuruluşları ve ticari faaliyet yapan kurumlar arasında sabit kar almadan paylaştıran sonra da karı ya da zararı belli bir düzen içinde mudileri arasında bölüştüren faizsiz bankalara yatırmak da bir kazanç yoludur. Bu tür bankalar bu mallardan yönetim hizmeti karşılığı olarak ücret alabilirler ve burada ayrıntılarıyla anlatamayacağımız daha birçok kazanç yolu, kalpler inanıp, niyetlerde temiz ve pak kaynaklara yönelerek kokuşmuş, pis ve iğrenç kaynaklardan kaçınma konusunda sağlam olduktan sonra bunların tümü mümkündür. Borç ve Sadaka Darlık durumunda borca ilişkin hükümlerin sunuluşu, erteleme, nesi, faizin, yani ödeme süresini uzatıp buna karşılık ek bir mal almaksızın çözüm olmadığım, aksine rahatlayana kadar beklemenin ve daha fazla iyilik elde etmek isteyene sadaka olarak bağışlamayı sevdirmenin daha üstün bir davranış olacağını bildirmekle tamamlanıyor. 280 eğer borçlunuz darda ise eli genişleyinceye kadar ona mühlet tanıyın, eğer bilirseniz, alacağınızı bağışlamanız sizin hesabınıza daha hayırlıdır. Bu, İslam'ın beşeriyet için getirdiği hoşgörü ve cömertliktir, bu, bencillik, cimrilik, tamahkarlık, azgınlık ve susuzluğun kavurucu sıcağında yorgun düşmüş beşeriyetin sığındığı sürekli bir gölgeliktir, nihayet bu, borç veren. Borç alan ve bütün bunları gölgesinde barındıran toplum için bir rahmettir. Bu sözlerin çağdaş materyalist cahiliyenin kuraklığında yetişen bedbat akıllarda makul bir anlam ifade etmeyeceğini, taşlaşmış ahmak duyguların bunların tatlı zevkine varamayacağını biliyoruz. Bunlar özellikle, başlarına bir felaket gelip mal, yiyecek, giyecek, ilaç ve bazan ölülerini gömmek için paraya muhtaç olduğu halde şu materyalist, alçak, pinti ve cimri dünyada kendilerine uzanacak bir yardım elini bulamayan, bu yüzden zorunlu olarak vahşilerin yuvalarına sığınan muhtaç ve felaket zedelerin ihtiyaçlarının giderilmesi ve zaruretlerinin karşılanması amacıyla kendi istekleriyle koşarak ayaklarıyla kapana düşmesini, köpekler gibi ağızlarını yalayarak avlarını kollayan yırtıcı faizcilerdir. Gerek böylesi, gerekse, suçlarını hoş göstermek ve korumak için var olan ve faizin bunların kasalarına yasal yollardan girmesini sağlamak için çırpınan bir yığın ekonomik kuramı, bilimsel eseri, profesörü, enstitüyü, üniversiteyi, tüzük ve kanunu, polisi, yargı organlarını ve orduları arkasına alan bankerlerdir kuruluşları ve bankalarda muhteşem bürolarında rahat koltuklarına kurulan diğerleri olsun fark etmez. Biz, bu sözlerin o kalplere ulaşamayacağını biliyoruz, buna rağmen biliyoruz ki, bu sözler gerçeğin ta kendisidir ve insanlığın mutluluğunun bunları dinleyip sarılmasına bağlı olduğuna da içtenlikle inanıyoruz. Eğer borçlunuz darda ise eli genişleyinceye kadar ona mühlet tayın, eğer bilirseniz, alacağınızı bağışlamanız sizin hesabınıza daha hayırlıdır. İslam'da darda olan borçlu, borç sahibinden ya da kanun ve mahkemeden kurtulamaz ancak eli genişleyene kadar beklenir. Sonra Müslüman toplum bu darda kalmış borçluyu bırakacak değildir. Ayrıca yüce Allah borç sahibini şayet bu iyiliği istiyorsa borcunu sadaka olarak bağışlamaya davet etmektedir. Bu işin altında gizli olanı yüce Allah'ın bildiğini bilseydi bunun hem kendisi hem borçlu hem de Yanışmalı hayat için çok daha iyi olduğunu bilirdi. Çünkü, borç verenin, darlıkta olup borcunu ödeyemediği halde borçluyu sıkıştırıp boğazını sıkması faizin iptal ediliş hikmetinin büyük bir kısmım ortadan kaldırır, burada emir, şart ve cevap şeklinde eli genişleyip ödeyebilecek duruma gelene kadar beklemek şeklindedir, hemen yanında da varlık durumunda borcun tümünün ya da bir kısmının sadaka olarak bağışlanması yer almaktadır. Bununla beraber borcunu ödeyip hayatını kolaylaştırması için diğer ayetlerde zekat dağıtımında dara düşmüş bu borçluya pay ayrılmaktadır. Kuşkusuz sadakalar, fakirler, miskinler ve borçlular içindir. Teybe suresi 60. Bunlar borçlarını şehvetleri ve zevkleri uğruna harcamayıp iyi ve güzel şeyler için harcayan, ancak şartların bu duruma soktuğu kimselerdir. Arkasından, ayetin devamında, mümin nefsi titretecek ve bütün borcunu ödeyip hesap günü Allah'ın huzuruna kurtulmuş olarak çıkmayı temenni ettirecek tarzda derin ilhamlar gelmektedir. 281 Allah'a döneceğiniz ve sonra hiç kimseye haksızlık edilmeksizin herkese kazancının eksiksiz olarak verileceği günden korkun. Allah'a dönülüp herkesin kazancının eksiksiz verileceği gün, mümin kalpte etkisi ve mümin vicdanında sürekli korku salan bu manzara zor bir gündür, bugün de Yüce Allah'ın önünde durmak, insanın varlığını sarsacak bir duygudur. Bu uyarı muamele atmosferine, alışveriş, kazanç ve muhalefet havasına uygun düşmektedir. Çünkü bu, geçmişte olan her şeyin bütünüyle tasfiye edileceği ve geçmişte bulunanlar arasındaki şeyler hakkında son hükmün verileceği gündür, mümin kalbin bugünden korkup sakınması en iyisidir. Kuşkusuz takva, vicdanın derinliğinde gizlenen bir bekçidir, İslam onu oraya yerleştirmektedir, öyle ki kalp artık ondan kurtulamaz, çünkü o, bu derinliklerde yer etmiştir. Bu son derece güçlü, yeryüzünün pratiğinde temsil edilen, cömert, yumuşak, Allah'ın beşeriyete rahmeti, insana ikramı, ancak beşeriyetin ondan kaçtığı, Allah'ın ve insanların düşmanı olanların engelledikleri düzen olan İslam'dır. 282 ay müminler, birbirinize belirli bir süre sonra ödenmek üzere borç verdiğiniz zaman bunu yazın, içinizden biri bunu dürüst bir şekilde yazsın, yazan kimse onu Allah'ın kendisine öğrettiği gibi yazmayı ihmal etmesin, bu hesabı yazıcıya borçlu taraf yazdırsın, ama Rabbi olan Allah'tan korksun da bu hesabı yazdırırken hiçbir şeyi eksik bırakmasın, eğer borçlu taraf aptal, zayıf ya da nasıl yazdırırken, bilmeyen biri ise yazdırma işlemini onun yerine dürüst bir şekilde velisi yapsın. Bu işleminize erkeklerinizden iki kişiyi şahit tutunuz, eğer iki erkek şahit bulunmaz ise karşılıklı olarak onayladığınız bir erkek iyi, e iki kadını şahit tutunuz, ta ki biri yanılınca öbürü ona hatırlatsın, şahitler çağrıldıklarında gitmemezlik etmesinler. Borç küçük olsun büyük olsun onu vadesini belirterek yazmaktan üşenmeyiniz. Bu Allah katında en dürüstçe şahitlik için en sağlam ve sizi şüpheden uzak tutacak en kestirme yoldur. Yalnız aranızda peşin b, re alışveriş olursa bu işlemi yazıya geçirmemenizin sakıncası yoktur, alışveriş yaparken de şahit tutun, ne yazana ne de şahide zarar verilmesin, eğer bunlara zarar verirseniz kendi hesabınıza fasık olmuş, günaha girmiş olursunuz, Allah'tan korkun, o size nasıl hareket edeceğinizi gösteriyor, Allah her şeyi bilir. 283 Eğer yolculukta olur da işlemlerinizi yazacak birini bulamazsanız, karşılıklı olarak alınan rehinler yeterlidir. Eğer birbirinize güvenerek borç işlemi yapmış iseniz kendisine güvenilen kimse borcunu ödesin, Rabbi olan Allah'tan korksun, sakın şahitliği saklamayın, kim şahitliği saklı tutarsa onun kalbi günahkârdır, hiç kuşkusuz ne yaparsanız Allah onu bilir. Borç, ticaret ve rehine özgü bu hükümler, sadaka ve faiz derslerinde geçen hükümlerin tamamlayıcısı konumundadırlar. Geçen bölümde faizle muamele, faizle borç verme ve faizle alışveriş hayattan uzaklaştırılmıştı. Burada ise faiz ve kar olmaksızın güzel borçtan, karz-ı hasen ve faizden arınmış peşin ticari işlemlerden söz edilmektedir. İnsan, yasal düzenlemede hayret verici dikkat unsurunu öne çıkarıp hiçbir lafı diğerinin yerine geçirmemesi, hiçbir maddeyi olması gerekenin öncesine almadığı gibi sonraya da bırakmaması, yasal düzenlemelerde gösterilen bu kesin dikkatin, ifadenin güzelliğini ve parlaklığını bozmayacak şekilde olması, hükmün kanuni yönünü ihlal etmeksizin şeriatı dini duygulara latif nüfuzlu, derin ilhamlı ve güçlü etkisiyle bağlaması, anlaşan taraflar, şahitler ve yazanların konumuna ilişkin muhtemel etkenleri göz önünde bulundurması, bu etkenlerin tümünü bertaraf edip her ihtimal için ihtiyat payı bırakması ve yasal noktayı yeterince belirtmeden bir noktadan diğerine geçmemesi ve ancak aralarındaki bağa işaret edilmesi gereken yeni bir noktayla bağları ortaya çıkması durumunda aynı noktaya yeniden dönmesi bakımından Kur'an'ın yasal düzen bulunurken kullandığı bu ifade tarzı karşısında hayret ve şaşkınlık içinde kalıyor. Kuşkusuz buradaki şer'i hükümleri bildiren ayetlerin sıralanışındaki olağanüstülük, duygulandırıcı ve yönlendirici ayetlerin sıralanışındaki olağanüstülük kadar vardır. Hatta bunun daha açık ve daha güçlü olduğu söylenebilir. Çünkü buradaki hedef son derece incedir. Bir kelime bu inceliği değiştirebilir. Bu yüzden bir kelimenin yerine başka bir kelime kullanma yönüne gidilmemiştir. Şayet bu vecizlik olmasaydı mutlak teşri Öncelik ile mutlak edebi güzellik bu kadar eşsiz bir tarzda gerçekleşemezdi. Çağdaş hukukçuların itiraf ettiği gibi bu, İslam şeriatının, bu ilkeleriyle medeni ve ticari kanunu 10 asır geride bıraktığı bir üstünlüktür. Borçlar yazılmalıdır. Ey müminler, birbirinize belirli bir süre sonra ödenmek üzere borç verdi, iniz zaman bunu yazınız. Bu, yerleştirilmesi istenen genel bir ilkedir, çünkü yazmak, ayette farz kılınmış bir emir olup ayetin sonunda hikmeti açıklanacağı gibi belli bir süre için borç verme durumunda isteğe bırakılmış bir işlem değildir. İçinizden biri bunu dürüst bir şekilde yazsın. Bu da, borcun yazılma işlemini yürütecek bir kişinin belirlenmesi ile ilgilidir, o da, yazacak biridir, anlaşmaya taraf olanlardan biri değil, anlaşmaya taraf olanların dışında üçüncü bir kişi gerektirmesi ihtiyat ve mutlak tarafsızlık içindir, yazanın da iki taraftan birine mail etmeden, metinde eksiltme veya arttırmaya gitmeden dürüstçe yazması gerekmektedir. Yazan kimse onu Allah'ın kendisine öğrettiği gibi yazmayı ihmal etmesin. Burada Yüce Allah'ın yazan kişiye yüklediği sorumluluk, yazmayı geciktirmemesi, çekinmemesi ve nefsine ağır gelmemesidir. Bu, Yüce Allah'ın hüküm bildiren ayette farz kıldığı bir emirdir. Dolayısıyla bu konudaki hesapları Allah'a kalmıştır. Üstelik bu, nasıl yazması gerektiğini öğreten Yüce Allah'ın nimetine şükretmektir. Yazsın, Allah'ın kendisine öğrettiği gibi. Burada yüce kanun koyucu, belli bir süre için verilen borçların yazılmasına ilişkin ilkenin yerleştirilmesini, yazma işlemini yürütecek kişinin belirlenmesini ve ona yazma sorumluluğunun yüklenmesini, Allah'ın üzerindeki nimetini hatırlamasıyla ilgili latif teklif ve adaletli davranmasını ilham ettirmekle beraber, bitirdikten sonra yazma işinin nasıl olacağını açıklayan aşağıdaki maddeye geçiyor.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 Yazıcıya borcunun miktarını, şartını ve süresini söyleyecek ve yazdıracak, yükümlülük altına giren borçlunun kendisidir. Bunun sebebi, borç verenin dikte ettirmesi halinde borcun miktarını arttırmak, süreyi kısaltmak veya kendi yararına belli şartlar zikretmek suretiyle borçluyu aldatması endişesinin bertaraf edilmesidir. Borcu olan zayıf bir konumdadır, ihtiyacını gidermeye şiddetle muhtaç olduğundan itiraz etmeyebilir, dolayısıyla aldanabilir, borçlu yazdıracak olsa, kendisinden istenen bağları güzel bir duyguyla yazdırır, sonra kendisi yazdırınca, ileride borcunu kabullenmesi için daha sağlam ve güvenilir bir yöntemdir, aynı zamanda borcunu yazdıran borçlunun vicdanını harekete geçirip kararlaştırılan borçtan ve diğer şartlardan herhangi bir şeyi eksik yazdırmak hususunda Allah'tan korkmasını temin içindir bu emir, şayet borçlu aptal ise, kendi işini idare etmesi doğru değildir, ya da zayıf ise, yani küçük veya akli seviyesi düşük ise veyahut konuşma bozukluğu, Bilgisizlik, dilde herhangi bir arıza, hissi ve akli bir sebepten dolayı yazdıramayacak olursa, işlerini üstlenen velisinin, dürüstçe, yazdırması gerekmektedir. Borç şahsına ait olmadığından veli konumunda olan kişinin az da olsa gevşek davranması mümkün olduğundan anlaşmanın sağlıklı yürümesi, güvencelerin herkesi kapsaması burada dürüstlüğün zikredilmesi dikkatli davranmak için gereklidir. Bununla, bütün yönleriyle yazma işlemine ilişkin açıklamalar son bulmaktadır. Bundan sonra yüce kanun koyucu başka bir noktaya, şahitlik noktasına geçmektedir. Bu işlemlerinize erkeklerinizden iki kişiyi şahit tutunuz, eğer iki erkek şahit bulunmaz ise karşılıklı olarak onayladığınız bir erkek ile iki kadını şahit tutunuz, ta ki biri yanılınca öbürü ona hatırlatsın. Sözleşmelerde, onayladığınız şahitlerden, iki şahidin olması kaçınılmazdır, onaylamak iki anlama gelmektedir, birincisi, şahitlerin toplum içinde adil ve sevilen kişilerden olması, ikincisi, sözleşmeye taraf olanların şahitliklerini onaylamasıdır, ancak belli şartlarda iki şahidin bulunması pek kolay olmaz, bu noktada şeriat, kolaylaştırma yönüne gitmekte ve kadınları şahitlik yapmaya çağırmak ancak, dengeli Müslüman toplumda geleneksel olarak bu tür işleri erkekler yaptıklarından, esas olarak onları şahitlik yapmaya çağırmaktadır. Çünkü Müslüman toplumda kadınlar geçimlerini sağlamak için çalışmak zorunda değildirler. Böylece İslam, kadının anneliğini, kadınlığını ve bugün içinde yaşadığımız bedbat sapık toplumdaki kadınlarda olduğu gibi, çalışmakla elde edeceği birkaç lokma, birkaç kuruşa, karşılık insanlığın en değerli hazinesi ve gelecek neslin temsilcisi olan çocukları yetiştirme görevini korumuş olmaktadır. Şayet iki erkek bulunamazsa, bir erkekle, iki kadın bulunsun, ancak niye iki kadın, ayeti kerime varsayımlar ileri sürmemize imkan bırakmıyor. Çünkü kanun koymada her hükmün sınırları belirlenmeli, açıklığa kavuşturulmalı ve nedenleri bildirilmelidir biri yanılınca öbürü ona hatırlatsın, buradaki yanılma birçok nedenden kaynaklanabilir, öncelikle kadının anlaşmalar konusundaki eksik bilgisin, den ve bütün inceliklerini ve şartlarını kavramamasından kaynaklanır, bu yüzden gerektiğinde dikkatli bir şahitlikte bulunabilmesi için olay hakkında zihninde bir tür açıklık olmaz, bu noktada konunun şartlarını diğeriyle birlikte hatırlamaya çalışırlar, ayrıca kadının heyecanlı tabi tabiatı da yanılmaya neden olabilir, çünkü biyolojik, uzvi annelik görevi kadında zorunlu olarak ruhsal tepki meydana getirmiştir. Bu zorunluluk kadını, çocuğunun isteklerini düşünmeden ve gecikmeden, çabucak ve canlılıkla karşılık vermesi için duygusallık ve acelecilikle karşılık vermesini gerektirmektedir. Bu, Allah'ın kadına ve çocuğa olan bir lütfudur. Kadının bu tabiatı bölünemez, çünkü kadın şayet dengeli bir kadın kadın bu tabiata sahip bir bütündür, ayrıca bu tür işlemlerde anlaşmalara şahitlik yapmak, bütünüyle heyecandan arınmayı ve olaylar üzerinde etkilenmeden ve duygulanmadan durup düşünmeyi gerektirmektedir, burada iki kadının bulunması. Herhangi bir nedenden dolayı yanılacak olursa diğerin hatırlatması için bir garanti konumundadır, böylece hatırlamaları ve olayı yalın bir şekilde aktarmaları sağlanmış olur. Ayetin başında Yüce Allah, yazmaktan kaçınmamaları için hitabı, yazanlara yönelttiği gibi burada da şahitlikten kaçınmamaları için şahitlere yöneltmektedir. Şahitler çağrıldıklarında gitmemezlik etmesinler. Buna göre şahitlik için çağrı yapıldığında karşılık vermek isteğe bağlı olmayıp farzdır, çünkü şahitlik, adaletin yerine gelmesi ve hakkın gerçekleşmesi için bir araçtır ve bunu Yüce Allah, şahitlerin zorlanmadan, çekinmeden, içtenlikle ve isteyerek şahitlik yapmaya gitmeleri için emretmektedir. Ayrıca şahitler, şahitlik teklifi anlaşmaya taraf olanların ikisinden ya da birinden gelse bile her ikisi veya biri hakkında eklemede bulunmamalıdırlar. Burada şahitlik hakkındaki söz noktalanmakta ve yüce kanun koyucu başka bir hedefe, şer'i hükmün konmasındaki genel hedefe geçmektedir. Burada büyük olsun, küçük olsun tüm borçların yazılmasının zorunluluğunu belirtmekte ve küçük borç yazılmaya değmez ya da iki arkadaş arasındaki hoş görünmek, utangaçlık, tembellik ve önemsememek gibi nedenlerden dolayı yazmak zorunlu değildir gibi nefse yazmanın ağırlığını hatırlatmakta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 Üşenmeyiniz, bu, işin sorumluluğunun değerinden fazla olduğunu hisseden insan ruhunun tepkilerini kavramanın ifadesidir. Bu, Allah katında en dürüstçe olanıdır, adalete en uygunu ve en iyisidir. Ayrıca bu, Yüce Allah'ın bu davranışı sevip beğendiğini bilinçlere ilham ettirmektedir, şahitlik için en sağlam olanıdır herhangi bir şey hakkında yazılmış bir şahitlik yalnızca hafızaya dayanan sözlü şahitlikten daha sağlamdır iki kişinin ya da bir erkek iki kadının şahitliği bir şahitlikten daha sağlam ve bir erkek veya kadının şahitliğinden daha doğrudur ve sizi şüpheden uzak tutacak en kestirme yoldur gerek anlaşmanın kapsadığı açıklamaların doğruluğu hakkında gerekse iş bağlanmadan bırakıldığında sizin ve sizden başkalarının ne Hefsinde meydana gelebilecek şüphelerin yok edilmesine daha yakındır. Böylece bu uygulamaların tümünün hikmeti ortaya çıkmakta ve iş yapanlar, bu hükmün zorunluluğu, hedeflerinin inceliği ve uygulamasının doğruluğu konusunda ikna olmaktadırlar, çünkü bu doğruluk dikkat, güven ve huzurun ta kendisidir. Belli bir süre için verilen borçlar konusunda uygulama böyledir, peşin ticarete gelince buradaki satış yazılmaktan müstesnadır, sözleşmenin zorlaştırdığı, çabucak tamamlanan ve kısa bir süre içinde yenilenen ticari işlemlerin kolaylaşması için bu tür işlemlerde şahitlerin şahitliği ile yetinilir, çünkü İslam, her şartı gözeterek hayatın her alanı için hükümler koyar, İslam şeriatı, içinde karmaşıklık bulunmayan, pratik ve gerçekçi bir şeriattır, onda hayatın kendi tabi yolunda seyrine devam etmesini engelleyecek hiçbir hükme rastlanmaz. Yalnız aranızda peşin bir alışveriş olursa bu işlemi yazıya geçirmemenizin sakıncası yoktur, alışveriş yaparken de şahit tutunuz. Ayetten anlaşıldığına göre peşin ticarette yazmama, sakıncası bulunmayan bir ruhsattır, ancak şahitlik zorunludur, şahitliğinde mendap olup zorunlu olmadığına ilişkin bazı rivayetler olsa da tercih edileni budur. Belli bir süre için verilen borç ve peşin ticarete ilişkin hükümler, her ikisinin de gerek zorunlu gerekse ruhsatlı olarak yazma ve şahitlik şartlarında buluşturarak son bulmuştu, şimdi ise daha önce görevleri belirlenen yazıcı ve şahitlerin hakları belirlenmektedir, onlara yazmaktan veya şahitlikten kaçınmamaları zorunluluğu getirilmişti, şimdi de genel sorumlulukların yerine getirilmesinde hak ve görev dengesinin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 Allah'ın farz kıldığı görevlerini yerine getirmeleri nedeniyle yazana veya şahide herhangi bir zarar gelmemelidir. Böyle bir şey söz konusu olursa bu sizin hesabınıza Allah'ın şeriatından çıkmak ve O'nun yoluna karşı durmaktır. Bu da kaçınılmaz bir tedbirdir. Çünkü yazanlar ve şahitler çoğu zaman anlaşmaya taraf olanlardan birinin öfkesine maruz kalabilirler. O halde, kendilerine güvenmelerini, görev sorumluluğu içerisinde, Içinde, zimmet, emanet, gayret ve her halükarda tarafsızlık içinde görevlerini yerine getirmelerini sağlamak için bir takım güvencelerden yararlandırmak gerekmektedir. Sonra sorumluluğun yalnızca hükmün baskısı olmaktan çıkıp ruhların derinliklerinden gelmesi için Kur'an'ın her zaman sorumluluk yüklemek istediğinde vicdanları uyandırmak ve duyguları harekete geçirmek için yaptığı gibi ayeti kerime müminleri sonunda Allah'tan korkmaya davet etmekte, Yüce Allah'ın onlara iyilik yaptığını, onlara, öğretip doğruluğa iletenin onun olduğunu hatırlatmakta ve bu nimetin hakkını, itaat, hoşnutluk ve boyun eğme ile ifa etmeleri için ondan korkmanın kalplerini bilgiye açtığını ve ruhlarını öğrenmeye hazırladığını bildirmektedir. Allah'tan korkun, O size nasıl hareket edeceğinizi öğretiyor, Allah her şeyi bilir. Sonra yüce kanun koyucu aradaki genel hükmün içinde zikretmeyip özel şartlardan dolayı bir başka ayete bıraktığı borca ilişkin hükümlerin tamamlanmasına dönmektedir. Buna göre borç veren ve alan yolculuk yapıyorlarsa ve yazacak birini bulamıyorlarsa yüce kanun koyucu işlerin kolaylaşması için ödeme garantisiyle borcun miktarını içeren bir şeyin borç verene rehin bırakılmasıyla yazmaksızın sözlü anlaşmaya izin verir. Eğer yolculukta olur da işlemlerinizi yazacak birini bulamazsanız, karşılık olarak alınan rehinler yeterlidir. Burada yüce kanun koyucu, Allah korkusunun etkisiyle emanet ve söze riayet hususunda mümin vicdanları harekete geçirmektedir, İşte bu, tüm yasaların uygulanması, malların ve rehinlerin özenle korunup sahiplerine iadesi için en son güvencedir. Eğer birbirinize güvenerek borç işlemi yapmış iseniz, kendisine güvenilen kimse borcunu ödesin, Rabbi olan Allah'tan korksun, borçlunun üstlendiği borç ona emanet. Emanettir. Borç verenin rehin aldığı mal da ona emanettir. Her ikisi de Rabbileri olan Allah korkusu adına emanetleri vermeye çağrılmaktadırlar. Rabbe, idare eden, terbiye eden, efendi, hükmeden ve kadı anlamlarına gelmektedir. Bu anlamların her biri iş yapma, emanet etme ve eda etme durumlarında duygulandırın etkiye sahiptir. Bazı görüşlere göre bu ayet karşılıklı güven durumunda yazmayı emreden ayetine setmiştir. Ancak biz bu görüşte değiliz. Çünkü yazma yolculuk durumu dışında bütün borç işlemlerinde farzdır. Güvenme ise bu duruma özgüdür. Bu durumda borç veren ve alan birbirine güvenmektedirler. Takvaya yöneltici bu duygulandırmanın gölgesinde şahitlik konusu bu defa mahkeme sırasındaki şahitlikten söz ediliyor, anlaşma anındakinden değil tamamlanmakta ve bunun şahidin boynuna ve kalbine bir emanet olduğu bildirilmektedir. Sakın şahitliği saklamayınız, kim şahitliği saklı tutarsa onun kalbi günahkardır. Ayeti i Kerime burada, her ikisinin de tamamlandığı nokta kalp olduğundan, günahı gizlemek ile şahitliği saklamak arasında bir uygunluk kurmak için kalbe yüklenmekte ve günahı ona dayandırmaktadır. Ardından hiçbir şeyin Allah'a gizli olmayacağına ilişkin örtülü bir tehdit yer almaktadır. Hiç kuşkusuz ne yaparsanız Allah onu bilir, her şeye, kalplere gizlenmiş, günahları ortaya çıkaran ilmi gereğince karşılığını verir. Sonra ayeti kerimenin akışı, bu işareti güçlendirmek ve kalpleri, göklerin ve yerin ve her ikisinde bulunanların maliki, gizli açık vicdanların derinliklerinde bulunanları bilip ona göre karşılığını veren, rahmetinden ve azabından. Dilediği gibi kullarının akıbetinde tasarrufta bulunan ve hiçbir şeyden sorumlu olmadan dilediğini yapmaya kadir olan Yüce Allah'tan korkmak için harekete geçirmektedir.